Günahlara nedamet ve tövbe bu Ümmet-i Muhammed için bir nimet olarak verilmiştir ki tövbe eden günahına günahı yapmamış gibidir. ve Nebi'ye aleyhissalatu vesselam Fettâ'i ün-ezzembi kemellâ Günahına nadim olan tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Bu Ümmet-i Muhammed'e verilmiştir. Tövbe eden kimseyi Cenab-ı Allah affeder. Bazen affa da bırakmaz. Ne kadar günahı vardı? 7 milyon günahı. Yedi mülyen günahını sevaba kalbedin der Hz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Yübedullah seyyahat el hasenat. Allah seyyahatları hasenata tebdil Hatta sana bir müjde daha vereyim. Hatta bir mümin kendi başına namaz kılsa ki cemaate gelmesi şeraittendir. 27 derece sevabı vardır cemaate gelmenin. Cemaat ve cemiyet rahmettir. Fırkat, ayrılık, azaptır. Tek başına namaz kılsa bir mümin... Cenab-ı Hak en meleklerine der ki ona ittiva ediniz. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. İttiva ediniz ona. Tabi olunuz yani. Cemaat olun ona. Tek namazı. Melekler derler ki ya Rabbi biz masumuz. Melekler günah işlemez. Onların erkekliği, dişçiliği yoktur. Yemez içmezler, günah işlemezler. Onlar Allah'tan aldıkları emri hemen infaz ederler. Hiç itirazları yoktur. Derler ki ya Rabbi biz masumuz. Hiç günahımız yok. Bu beni Adem günahkar. Ne olacak? Cenab-ı Hak buyurur ki onun günahını kaldırdım. Kaldırın günahını. Günaha kaldırılır. Namazı kılarlar. Sonra melekler der ki Ya Rabbi günaha iade edelim mi? Allah der ki ben kaldırdım. günahı tekrar iade etmem.